صلين محمد صل على حبيب قلوبنا محمد صل على علاج ذيوبنا محمد صلي اللهم صلوات و اصينا kim ederse icade, ümmetimdir Muhammed. Âline ashabına rahmet ya Mevla. Bizi de kabul mahşerde sen Muhammed. 211 ismin nur haktan bıraktın. Ali İbrahim neslin ceddine ala Muhammed. Her et görül gözü, açar gelm ve sözü, sayr-ül kızı, sever an Muhammed. Adem'in arşa erdi, Kabe şeyini buldu. Ümmetin bir kelamı kırdı cananımız Muhammed. Ümmetin bir kere görse, kademine yüz sürse, canımız kurban geçse, yolunda hem Muhammed. Olmen bavu bavu belaat ol angelibi bin zarif أول تاغوه سحدي غير سالات سلطان أطري يا را صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ve yuqimun salata ve yussunu zakata Allah ve rasuluhu ulaihe keserhamu Allah inna Allah azizun hakim feqa Allahu alazim el celil el cebbar fedalla rasuluhu muqaddam Sultanımız Sultanı Sultan-ı Enbiya şefii Huzi Ceza, Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem, efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şeriflerin yine fazaili hakkında bir hadisi şerif nakli beyan edelim. sadece dualar edelim ola ki Rabbimiz Teala ve Teccas Hazretleri şu mübarek günlerde ettiğimiz dualarımızı dergah izzetinde ahsen kabul ile ya eyleye kusurlarımızı atf eyleye evvela bu fakirin insanını hatt-u halal hata ve zelaldan husus-u himaye eyleye. canlarımız hulguna gelip el el ile ayak ayağa cem'i ağza birbiriyle elveda El dediği gün duyurun aşkıla. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn hatimeler sevfik eyleye. Sevfik'i güne refik eyleye. Alem nebiyyü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Es salatu alem nebiyyü min hittir zikab eğer karar şunda ve ne seka Habibullah Sultan-ı Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimiz görüyorlar. Acisi şerif manavi manavidan efvali kainat efendimize kainatın en efvali olan Hazreti Muhammed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 ebdali kâinat Efendimiz'e kâinatın en efsali olan Sultan-ı Enbiya'ya ı şerife getirmek bir köle âzât etmiş gibi, bir kul âzât etmiş gibi haziletli ve sevaplı. Köle âzât etmek çok mu sevapta? En zeymatlı sevap odur. Lakin ondan daha çok sevaplı talevat-ı şerife getirmek. Diyeyim bir esaratı esarattan kurtarmak, esaratı esarattan kurtarmaktan talevat-ı şerife oluyor dersen, kendi canını cehennemden kurtardığın için talevat-ı şerife okuyu okuyu, kendi hayatını, kendi canını kendi nefsini cihennemden için salavat-ı şerife getirmek, köle azat etmekten daha yarısal. <gülüyor> kal. saadette Süleyman-ı Efendimiz'in zamanında köleler satılır, cariyeler satılır, alınırdı. Bundan bir tanesi de Bilal-i Bilal-i Habeşi radıyallahu anh efendimiz idi, kafirin birisinin kölesiydi, kölesiydi. Kölelik vaktinde on tane iman eden köleler oldu, cariyeler oldu. Lakin ağaları kafir olduğu için çok azab ettiler. bilal Habeşi hazretleri da bir kafirin kölesiydi. Onların kilisesine girdi, futlarına hakaret etti, çıkartana gördüler, çok azap ettiler. Çok azap ettiler, ağaçına vardılar, sen yaptırıyorsun bunu dediler. Dedi ki ben yaptırmıyorum, size köleni veriyorum, istediğiniz gibi azap edin dedi. Kumların, sıcak kumların üstüne yüzü sürüdüler hakaret ettiler, dinimden döndürdüler, ölsem dinimden dönmem, Allah'ımdan dönmem Allah'ın lahtaniyetine, birliğine, başın ağacın Allah a olmadığına inandım dedi. Allah vahid-i mutlaktır, vahid-i kalede olan Allah birdir. iman ettim dedi. Sunpani Emvianın da bir iman etsin. O da Allah'ın Rastürü, Habibi tergilişi hakidir. Böyle iman etsin. Düşünün üstüne istedikleri kadar baş kaydılar. Büyük büyük baş koydular. Nediyi Mekken'in en sıcak yerine götürdüler. Bunun altında usul usul canın çıksın senin. Merem o kadar putlarımızı bıraktın da olan Allah'a iman etmişsin. Sutanmaz herif dediler. Sen burada öleceksin, çaren yok. O başların ve kayaların altında bilal e yine, Ya vahi Ya Vahiy, Ya Allah, Ya Allah diye Allah zikrediyor. Peygamberimiz oradan geçiyormuş. Yolu oraya rast geldi. Ya Resulallah! Başındaki kafirlerden yaklaşmama imkan yok. Ya Bilal! Başını bekle ediyorlar. Yarın seni o vahid olan, bir olan Allah kurtarır dedi. Ve oradan geçti Peygamberimiz.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 onu tutmuşlar, ağzı yukarıya yatırmışlar, içledikleri kadar özelime taş kaymışlar, altında ya vahid bir zikrediyor, dayanamadım, ona ağlıyorum. Ben kurtarmaya geleyim onu ya Allah dedi ve fırladı, tuttuğuydu ağızdan. Onun ağzına vardı dedi ki, bana şu köleyi tas, Asılına geldi ki dünyada ne kadar malım var, mağazam var, ne kadar var da, birinci sütçarlardan alırsız Tehze Azam efendi. Dün mu bunu verin de tek Bilal kurtulsun diyordu. Dün mu bunu verin tek kurtulsun. Yalvamaya başladı, Ya satmam dedi. İmkan yok dedi, topuklarını da hakaret etmiş dedi, onu inip inip şurada gel dedi. Dedi, yahu sizin de cinsinizden, Yahudi'den bizde köle var. Aslamada da parası var, parası ile beraber, sana o köleyi vereyim, sen de bu köleyi bana ver. Rica ediyorum sana dedi. Çok hatırı sayılır, fikirler arasında hatırı sayılır, sözünü skırmadığı, kafir olduğu halde, o e, Yahudi köle değişti o köleyinliğe kıvardı, taşı göçülden gitti, Gitti, Bilal'in kolundan bu tıkakçıdı. Böyle on tane kurtardı ya, haber veremem şimdi. Ben yani bir tedbirimden haber verirsem, bu menakit gülzarında, gerçi yüz bin gül biter, bu gülistan'dan haber vermeye bir tek gül biter. Haber vereceğim gülistan'da yüz bin gül var ama ama o Gülistan'dan haber vermeye bir tek gülü haber vereyim. Hepsini ondan anlayın inşallah. <gülüyor> Kolumdan tuttu, süper'e getirdi. Ya Muhammed! Bakın aldım elhamdülillah. Bilal'ı kurtardım elhamdülillah. Kurtardım. Kendi ve kendi köleliğimde durduramayacağım sana bahsediyoruz. Senin kölen olsun. Ben de azad ediyorum dedi. Azad ediyorum. Kölelikten kurtarıyorum dedi. Peygamberimiz onu en lat gibi kabul etmişti. Şah ve Habeşistanlı olduğu için kim siyahadı? <gülüyor> siyah. Peygamberimiz birdi hiç siyah. Tebet. Bu siyah siyah. Hiçbir laf boğulu Bilal'im dedi. Vurgular boğulu. Yani düşündeki çunuk siyah, içindeki iman bal gibi dolu dedi filalım. Rica ettiler, ezem uzak okuyordu. Kitaplar haber veriyor. Kitaplar daha o kadar muhrik daha o kadar insanı yakan ses, daha o kadar uzağa giden sesi bilemiyorum. Kitaplar bu balaga gidiyor mu bilmiyorum. Herhalde kendimin kirametinden olsa gerek, okuduğu ezel üserler gibi ne mi değil, altı saatlik duyuluyor diyor şişaklar. Ayağının takırtısı, ayağının tüpürtüsü, tasvibretil müntehaya duyulursa, sesi altı saatlik bile sadece duyulacak efendim, duyulacak. Araplar geldiler, ya Resulallah dediler. Bilal ezem okumasın, Yüzünde, hayi ala salah diye mi diyor? Hayi ala salah diyor. Hadi Hindistan olduğundan Arapça'yı çeviremiyor, hayi ala salah diyor. Peygamberimiz buyurdu ki, ben Bilal'a o kadar muhatteslim ki, Allah'ım da o kadar seviyor ki. Bin gelenizin hayyesinden dilalım bana daha hayırlıdırdır. <Gülüyor> Peygamberimize çok aşıkız, çok aşık. ve fatihince onun kadar dayanamayan olmadı. Herkes her neydi oldu. Abi Allah, buna daha çok dokunduğundan ne diye Şama gitti. Şama geldi. dedi ki. Muhammed vefat edince onun şehrinde oturamam yarabbim, otlama bunu şen. Gitti Şam'da eğleniyordu, Şam'da duruyordu. Sultanı ı Enbiya Efendimiz rüyasına girdi, dedi ki, ''Ya Bilal, ben seni göresim geldi de, sen beni göresim gelmedin mi?'' ''Nel mi gerekime gelmiyorsun?'' Dayanamadı, geldi. Geldi Medine'ye sahileye O ki ahlak bolusu olduğu için ki? Raval Hasan, Anil Hasan, An Hasan, An Jestil Hasan, Elaime Ahsen al Hasan, El Hûlil Hasan. Nereden nereye geçtin? Bu hadis hatırıma geldi. Raval Hasan, Hasan'ı başından rivayet hadis şerif Anil Hasan, o da Peygamberimizin torunundan rivayeti diyoruz. An-e o da babası olan Hazreti i Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. An-cettin hasen, atanın cetti olan Hazret-i Muhammed'den. hazret Muhammed buyuruyor ki, Elâ himme ahsenel hasen güzellerin en güzeli, güzellerin en güzeli, el-kul-i-l hasen kimin ahlağı dünyada en güzel ise, Cin ya güzel o din görüyorlardır. Bilalın iması kimsi ama ahlakından güzel ahlak yok ki ne dine biz dine inanamıyoruz geldiniz. Bilal safa geldiniz hoş geldiniz. Bilal safa geldiniz aralarında gelişemiyorlar Bilal'in muhabbetini. <gülüyor> Aliye. Onur'un farik olmalı radıyallahu anh. Yani Strikaz'dan sonra vefat etmiş herhalde. Allah şefaatine nail etsin. Allah Allah Allah. Çıkta ezem oku ya Dilarus. Getsini göreceğimiz geldi. Getsini göreceğimiz geldi. Okuyamam. Sultan-ı Emriya kabirde yatırsana o emrilerde bana ezem okudu. O kabirde mesulüken Yani minaretine çıkıp da ezem okuyamam. Hazreti Ayşe annemiz duydu. Geldiğiniz. Safa geldiniz dedi. Ziyaretine var, hoş geldiniz. Ya Bilal, bir ezen oku da Muhammed'i hatırlayalım. <gülüyor> Anne diyeyim, okuyamam. Canım, annem, babam size kurban olsun. Okuyamam. Peygamber hatırıma gelir, dayanamam. Ben aşıkıyım onun. Dedi ki size rica ediyorum. Ricamı kabul etmezsen annelik aklımı haram ediyorum. Ben Sultan-ı Enbiya'nın ailesi oluyum. Bütün müminlerin de annesi oluyum da biraz sözümü kırsın. Olur mu bu dedi. Çıkacaksın okuyacaksın. Anne Hakkına tağziz edemem okuyayım dedi. Ezene çıktı. Ezene Elini kulaklarına yerde Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Bilal'ın sesini duyan ne kadar nefsin dedi varsa hep dışarıya çıkmıştı böyle bir gün. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah. dedi. Eşhedü enne Muhammed'e Resulullah deyince kendi dayanamadı, bağırmaya başladı. Bütün Nebi'ne Peygamberimiz yeni vefat etmiş gibi azlayıyor, çirkiniyor, çok acılar dayanamadık diyorlar. Duymaz, ezene bitirdi. Bazı kitaplar çok insanların öldüğünü haber veriyor. Tahammül edemeyip Allah şefaatine nail etti Allah'ı. Yani bunu da sıttığı zaman efendimiz kölelikten azade saydı. Peygamberimiz de buyuruyor ki kim talavat şerife getirirse şöyle acat etmekten daha çok sevaba nail olur. Daha faziletidir. Demek Allah'ın nasalli ala seyyidine Muhammedin ve vale ala alihi ve sâbihi ve sellim. devam edelim inşallah tane Böyle ayet celileye geçiyoruz ve kadınlara da söz vermişlik çok da gelmişler diyorlar. Onlara bir bahis ayıralım inşallah şöyle hadi devam edelim. <gülüyor> Es-tâhu billâh bismillâh Vel-mü'minûne <gülüyor> vel-inâtu gâzuhum <gülüyor> evliyâ-ı dağ Mü'min gerçekler de, mü'min kadınlar da birbirinin velileri, dostları, yardımcılarıdır. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruyor. Anlayamadı efendim ki ee, Sen anlayamaz. Sen üç beş sahva Türkçe'ye çevireceksin. Bazıda misallar getireceksin, biz ancak anlayacağız. Ve emeklerimi esirgemem elhamdülillah. Ha, güçlüğümden bir kişiye saatlerce anlatmaya çalışsam Allah'ım yorgunluk diye bir şey vermez o zamanlar. Elhamdülillah. Bir de de çalışacağız inşallah anlatmaya. <gülüyor> mümin erkekler, mümin kadınlar, birbirinin velileri,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 Kadınlardan birbirine kırgın sor işlerine var, yüzlerce kadın var. Konuşmayın kadınlar, Allah aşkına konuşmayın bir şey dinleyin canım. Sığmaşamıyor, çağırıyor, çağırıyor, kadınlarında ikisi geldi mi tüm bozuyor. Allah aşkına seslenme, yoksa Allah ağzını sizden keser, gönderdi mi kardeşlarıma. seslenme da وَالْمُؤْمِنَةَ دَعُّهُمْ اَوْلِيَاءُ دَعُ Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin yelileridir, dostlarıdır, yardımcılarıdır, birbirine yardım ederler. Müminler Peygamberimizin hadisiyle kemer başı gibi birbirinden huvvet alır, böyle cami şerif olduğu gibi emirlerle mümin de bir araya gelir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 Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ustalığıyla o yatılmazsa bir sene şurada taş olaraktan cehlete kimse altında rahat edemez kimse o başlardan istifade edemez. Mü'min birbirinin dostu olursa, mü'min birbirinin kardeşi olursa innemel mü'minûne ihva aslıhu beynâ haveykün, kadın erkek birbirine canını, malını, ürzünü, nabusunu birbirinin görmeye başlar, kardeş gibi olurlarsa, yetkücük olurlar ve o binanın altında, İslam binasının altında yaşarlar, imanla ölürler, Celle-i Alâ'yı bulunurlar. Bir Müslüman, güçlük bir bahanayla, güçlük bir farkıcılıkla, güçlük bir cebi koduyla,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 dinine hakaret var, mukaddesatına hakaret varsa burası müstesnedir. Küs gelir, daime kırkın durur, kalbim ondan hiç hoşlanmaz. Huklu fila ferizatın, kuldu fila ferizatın. Allah için, Allah'ın sevdikleri kulu sevmek vaktır. Allah için, Allah'ın sevmediği insanlarda sevmek vaktır. Onun için sevmediğin, sevmediğin fenalığın danısa başka. Lakin mümin, ikisi de camiye beraber giriyor. Sene sene. Hocam niye benim kanaatim olsun? Mümün mümine olsa canım. Kardeş kardeşesidir. Kardeş kardeşa olsa hocayla, hocası ailesinin arası kaç senedir sırtın. Hoca, hocayla kadın olsa akrabayı ikiye ayırdılar şimdi akraba hocam akraba olsa aynı kardeş inmemel minuna ihva müh kardeşi iki kardeş birbirinden ayrıldığı iki taraf birbirine asım kesildi asım kesildi bunların üç günden sonra namazları ne olacak ola Allah'ın huzuruna nasıl varacak ola ben bilemiyorum Hadis-i şerifler gülüyor, Kur'an-ı Kerim gülüyor, ben bilemiyorum imtaf edelim, merhamat edelim, vicdan edelim vicdan edelim Sılman kasa'ak, vâf-u ammen zalemek, ve ağz-ı men haremek, ve Rasulullah, ı ve netaka Habibullah Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendimiz böyle konuşsan bu hadisi şerifin içerisinde cenni ahlakın tecemmuh etti. Şu okuduğum hadisin içerisinde diyor bütün ahlakın cizleşti. Kim benim bu hadisimle amel ederse benim ahlağım gibi ahlaklatmış olur. Benim ahlağımdan da tekallakû bi ahlağı ve bi ahlağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim benim? Ne kadar çapı okuyorum. Sedebri değil mi size? şurada birçok sözlerim var, bugün herkisini duyurduğun çalışıyor. Yani bir damlı ol, merhamatlı size. Yani az daha çok duyurduğun, duyursan ne kadar tutmalıktan sonra ben tutmayanı bilmem, yarın huzur-u ilahiyede seni tam minibislerle oradan getirdikse niye haklı ve hak verimde, yaka cevabısı olup da hakkımı alırım demediği konuşacağım ben gireceğim yani söz koymayacağım tutarsan tutan tutmazsan sen bilirsin Habibim bunlarma diyor Allah'ım Habibim çıkışma Habibim terleme Habibim sen kendini helak edeceksin. sen buyurma memursun Kur'an'ı terliyor tutarlarsa tutarlar tutmazlarsa geldiler bilir cehennem hazır diyor cehennem hazır tutarlarsa kendiler bilir. Onun için yine de insan dayanamıyor ne hal oluyorsa. Sılmanka taak Peygamberimiz bu hadisi şerifin içinde cenni ahlakını tecelli etti. Sadın olsun erkek olsun bu ahlakına inşallah tahalluk etmeye çalışalım. Demiş, biz kardeşimiz Hacassullah kardeşimizle, kardeşimizle çiven seneki vefat eden Hacı Nizam Doğaçı kardeşimle. Soda Tabii mahallemizin imamı ve hocadır. Memlekette bir kurban ne rahmet duasında kurban kesilecek olursa Abdullah Gazi getirir. Tarih bir kimse kesmiş diyorlar diller. Bizden çok üstün bir ahlaka maliktir elhamdülillah. Adı ismi anılmışsa anılmışken anılsın. O zatla ikimiz vardık. Bu hadisle amel etmeye çalışalım diye. Bazısına muvaffak olabiliyor, der belki olamıyoruz. Siz de inşallah. Peygamberin ahlakıyla ahlaklanacağız inşallah. Bulmangata <Gülüyor> <Gülüyor> ak, sizi sula etmeyen, sizin evimize gelmeyen, sizden akraba dağ dağlarını kıran, akraba dağlarını kıran, muzardaşlık dağlarını kuran kimsenin Yemine siz diye diyor peygamberimiz Ben girerdim Sılmangatı at Sılağı yani ben sılağı eder Yemine girerdim Ya hoca o şımarırsa ne diyeyim Beni kovarsa ne diyeyim Yüze almazsa ne diyeyim Onları diyen şeytan olan et Varacak oradan yüzünü zekte girerim yine Var da bak Var durmayan Gitme burnuna der, Kötü söyler ...güze almaz diyen şeytan önerdi. Hiç bir insan yok ki... ...en büyük hasbı olsun... ...çocuklarını canla atsın akraba... ...kristliğiniz yeter artık... ...seninle biz kardaşım... ...sakına geldim artık daha sütecek misin derseniz... ...aman ağabeyim diye boğazını uzaklamaya başlar... ...yalan söyleme... ...inanmam ona... ...inanmam ona... ...za ki hoşuna giren o taraf oluyor... Getsin hoşuna gidelim, burnuna değir. Yüze almaz. Burayı seni durur diyor şeytan, Gitme, Çünkü geleceği olsan çok sevap olacak. Peygamberin ahlakıyla ahlaklanacaksın, Cennete gireceksin. Şeytan da ona sayıl değil. Ümrüne böyle fikirler atar. Getmeyeceksin diye. Yorumlar yapar şimdi. <gülüyor> Demek ki sizin sılağı etmeyeniz siz sılağı edin diyor Peygamberimiz. Sılayı da anlamak biz, sılayı rahimdir bu. Yani gelip gelmeye sılayı rahim derler. Ömrü iki şey uzatır, birisi sadaka, birisi de sılayı rahim. Sılayı rahimden bir vahit çıkıyor gözümün önüne, haber vermeme imkan yok. Çünkü ben batıya yere geçeceğim. Diyor ki illa haber ver, veremeyeceğim. İsterse yal var, olmaz. Vafu ammen zaremek. Size zulmedeniz, siz affedin, diyor Peygamberimiz. Size zulmedeniz, siz affedin. Olur mu efendim? E, olmasa Peygamberimiz diyor, bana zulmedeniz, ben affettim, diyor. Bana zulmedeniz, ben affettim. Size zulmedeniz, siz affedin. Hep sormuş efendim, hem zulmediyor da, hem affedilir. Ya Ali, ya Ali. Ya Ali peygamberimiz çok konuşuldu ya Ali kelimesini, ona söz söyler, ona tutabiler. Dediler ki bir gün, ya Resulallah, ya Resulallah, en iki cihan güneşi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, niye Ali'yi çok anlayabiliyor? Size Ali Hazreti, o zaman da bize ses çok Ali'nin sizden ziyada atlatları var da onun Ne var ya Resulallah? Sizden soruyorum o Size huzurdayız. Bize bir kimsenin siz ne atarsınız? Aptiler. Fuhabetsiz. Aynı adam gümletle, gümletle çözümü deviyorlar, sokuyorlar. Yine aktılar diyorlar. Üçümüz bir defa aynı adam filan hulmetse durdular, kaldılar, yarasın Allah, filan hulmetliyordur. Artık içimiz yalan söyleyemeziz durumda. Birimizden söylesek, kalbimiz uygun olmasa hata olur. Bir daha da aktı Ali Ali'yi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz derse, karşısına otur, otur ya Ali, size bir... Zulmeden olsa ne yaparsınız? Affederim. Aynı adam yine zulmette affederim. Aynı adam yine zulmette affederim. Onca daha böyle duydular. Onuncuna dedi ki, mübarek insanınızı yormam ya Muhammed. Allah'a yemin ederim ki, bana da, bana da, kıyamete kadar ömür verse, her zaman bu su alış yine eğlen ederim, yine hırsız ederim deniyor içimden dedi. ...sen yani Hazret-ı Ali'yi bu ahlakını için severim diyor Peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dur ayda bir sese geçiyorum. Bu ağaç-ı men sizi mahrum eden, size vermeyene siz yerin diyor Peygamberimiz. Size hacet lazım olunca vermeyen adam, altın kapının, ağaç kapıya işi düştün mü, Yerin boynunu büker. Ha çocuğu ver de doğum bahçanızı gelsin ben sıkaratsım o zincir. Fizan zaman bir şey istedim de vermediniz. Göndermiyorum, yemek yok. <gülüyor> Dükkenden lazım oldu. Sermaye lazım oldu. Adana'ya gidiyorum. Deşeti bin liralsa ver, verin ver. diyor. O sana muhtaç oldunca Ver diyor teyamlar. Ver diyor. Ben vermiyene veriydim diyor teyamlar. E ben giremem. Teyamlarınızın ahlakı milli ahlakı olamaz. Ruslakalmıyorlar mı? Olamaz. Geçiyorum burayı. Burayı da geçiyorum. Ve ah şimdiden ile koca biz vermiş ya hacet vermiş ya bir hacet verdik mi onun yerine işimizi gösterdik. Komşuya bir şüval lazım oldu mu vermiş ama onun yerine pambuğumuzu öğrettirdik. Ona bir para verir ama paranın yerinde dört de öğrettirdik. Ona da icret vermek. Bunlar faiz olur. Bunlar riba olur. Riba yetmiş türlü günah, en zükkü Kabe yolunda anasının nikahını kabul etmiş gibi günahlar olur. Böyle küçük para olan adama hizmet ettirme, gününü seversen yettirme, peygamberini seversen yettirme. İmamı aldım efendimimizin bir adamda alacağı vardı. Alacağını, orada bir talebesi de tahtetmiş. Onun gölgesinde herkes duruyor, kolağın, o ışıcakta yanıyor. Ya İmam Ağzım, şuraya gelsen de dağda çok ışıcaktır, şu gölgede dursana. E, o binanın sahibine ben göndücü para verdim, göndücü para verdim. Der ki vücutumun soğur da, dedenim, dedenim serinleşir de. o paranın faizinin yerine ne olur diye korkuyorum da, oraya zar var, var mıdır? Tehlikeli yere varma! Yılan olan yere elini sokma! Buralar yılandır, ejderhadır! Senin imamını cemirir bura! İmamını cemirir, aman ha! Amelini bahmetme! Etme! Biz haklı söylüyoruz! Ve ahzimden eteğe gireyik, kötülük edene eğri gireyiz! Kötülük edene eğri gireyiz! Kötülük edene eğri gireyiz! Yedilir mi, o kötülüğü eriyor. sen eğilir misin? Hazreti Ali <gülüyor> radıyallahu anh, yine o çıktı karşısına radıyallahu anh, Allah şefaatine layık etsin. <gülüyor> Çok az mansız bir kafir ile harb ediyordu. Harb ederken nasıl fırsat buldu, atlarının ayağını çarptığı için an, kafir el ettiğini düştü. zaman oralarına çizlerini verdi, kımışını da doğasına tuttu, böyle. Hiddi anlım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben acı, gel vurtazdayım. Allah'ın aslanıyım. Aslanıyım. Allah'ın vahdi anlıyetini, Muhammed Mustafa'nın misaletini kabul etsin, doğadını kurtuluyor. Ben o da kesiyorum kafanı dedi. Hiçbir şey söyleyemedi kafir. İman etmeye de yok. Daha hükümet, hükümetin de canımın çıktığını bilmeyelim aşağıdan yukarıya çöz dedi yüzüne ya Ali. Kılıcını kaldırdı, inan, konu azalt etti, Hazreti Efendim şu anda çekildi. Ya Ali, seni yani niye seni öldürmedin dedi. Daha hiç kessin diye, ben senin yüzüne çıtırdım, kapıtı dedi. Kesti versin attın. <gülüyor> Bizim günümüzde kötü bir girene eğri giderler. Çıkırdığım için seni affettim. Gel iyi dedi, çekmesin iyi söyle. Çam iti gibi sinirsin daha dedi. Çam iti gibi sen. İman etmem, yiten kafan yetmedi, çükürdüğüm için... ...mesime der ki ağır gelir de, onun için keserim de mesul olurum! Bizim dünümüzde de kötülüğe iyilik etmek var! Onun için seni affediyorum hacı dünümüz! Ben affolunduysa Allah'ımı müldüm! Okuyalım etkiler, eşhedü! Allah! Eşhedü enne Muhammed'in abdülü ve asûlü! Yeni kasiyle cümlemize husna hatmeler devriye getirir. Kaçına kadar kötüsün geleni nasıl, nasıl hak ediyor, nasıl istan ediyor, nasıl kesiyor? Bu Hazreti Peygamberin takvadesinde ondan icra olursunlar. Çok şükür edeceğim, biz onlara bir imkân yok, hiç imkân yok. Yalnız onları seviyoruz. Sırf da aldan bilin ki ikinci oman var. İkinci Osmanlı Junior'u, dördüncü Ali El Mustafa, bu kıyasla böyle merakıpları var, böyle söylüyoruz, acaba biz korkulur muyuz? Yuhşarınlar Umamel Ahber, kişi sevdiği ile beraber haçlı cam olur, onlarla beraber olur, yarın mahşer onları sevdiğim için korkulur inşallah. <gülüyor> Ya efendim bazı hazgat Ali Ziyade seviyordu, ötekilere hakareti, onlar Aleviler, Rafaziler. Yetmiş fırkadır bunlar kitapta. Peygamberimiz bir tekini ehli cennet, at 72 iki diyor, cehennemli diyor Peygamberimiz. Ümmetin yetmiş fırkaya ayrılacak, tek olan ehli cennet, geriyalnız yetmiş iki fırka ehli bir tecik kelime öyle yaptı. Gelin ve ehl sünnet vel cemaat mesleline uykun olan, itikakta gelin ve sahabenin yolunda gelenler, o itikak sahipleri ehl-i cennettir, ondan geçinci meslede ayrılan, Hazreti Ali peygamberden üstün gören, Hazreti Ali Ali'yi süpriz üstün gören rafazılar, hadli mezhepler, geberimler, bulmaların der! Yetmiş sırta dalalettedir, Allah ayıttırsın, Allah iddia etsin! Allah! Adana lazımızdaydı, on tane fellahın iman ettiğini gördük. İnsahlı konuştuk, merhamat ettiler, baktılar hakkı buldular, ondan sonra iman ettiler elhamdülillah! Bunun için Allah'ımız hakkı hakka teslim eden, Onların cümlesine ilhak bulsun inşallah. Kardeşlarıma, kadın kardeşlarıma da söz vermiştim. Ve geldiler doldular. Onlar için de konuşmayı söz verdim. Allah razı olsun onlardan da konuşacağım. Seni mazur gör. Siz de benim cilsimden olduğundan dilimden çekip çekip sözü siz alıyorsunuz. Alcımda onlara söylemek var. Çekiyorsun çekiyorsun alıyor. Onlar çekemiyor. Yedim çekemiyoruz. Çünkü kadın hırslısı birbiriyle konuşmadan başka bir şey bilmedi. Geldim mi vahza şunu dedim, geldim duydum, alam niye ağda biliyorsun? Senin de o İki kelime okuduysa, iki kelime okuduysa... ...ben siz iyi ...ben hoca takdir etme kadınları... Bunlar bizim e, hayat arkadaşımız, bir yastık arkadaşımız, sokunursan bize sokunmuş olurum. Yok, kitabın sokulduğu kadar sokunurum, daha ciğerde sokanmam elhamdülillah. Şimdi onların menfaati hakkında bir hadis-i kerim okuyorum. <gülüyor> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İdâ salletil mer'e-tü hamsehe, ve sânet şehrehe, ve hafızat tercehe, ...vefaat sevceğe, cefaletin cenne... ...Kazaka Rasulullah... ...yona safa habibullah... ...erkeklerden ne kadar iyi yeri var kadınlara bak şimdi. Seyikamberimiz kendi buyuruyor. <gülüyor> kadın... ...bil veya da bin kadın... ...yüz bin kadın... ...geç lakıs namazını sılasa. Benim cümletimden bir kadın beş lafıt namazını geçirmeden zılarsa, kılmazsa hocam, kılmazsa konuşur, konuşur bir kadın, onlar da duyduruz, siz de duydunuz. Pekini geçirirse, Allah da affetmezse, tek sen tek pek sen bir sene cezasını peygamberimizin diliyle konuştuk. Onu deniyoruz. Demek, kadın beş lafıt namazını zılarsa, Ramazan orucunu da tutarsa, zilbet etmez, iftira etmez, isnaf etmez, orucunu tutar, sevabını harcetmez. etmez. Ya efendim, başı da açık, ayağı da açık, fırın fırın birbirinin yanına gezmeye geliyor, akşama kadar gelin lafını konuşuyor. Ben onu bilmiyorum, doğru tutan ediyorum. Doğru tutar ben yallarıyım, kocam olurum, ben ayağına beyaz çarap giyme, siyah alayım diyorum. Ayıp olur, gene sınarlar diyor. Olur mu bunların namazı? Bir kadın topuktan yukarı diyor kitaplar. Bir el basımı açık yeri olursa hiç karanlık evinin köşesinde namaz olursa kabul olmaz. Bir tadım saçından bir el basımı kadar açık Yeri olsa, isterse evinin en karanlık köşesi, gecenin de zundanı olsa yine kabul olmaz namazı. Bizim hıkıvımız bu. Elin açığına saçığına karışmaz. Siz ancak kitabı görürsünüz. Demek ki kadın beş vakit namazını kılarsa, namazan orucunu da tutarsa, derdini <gülüyor> de böyle Şartlar çok açık yazar ama insan edepli, kocan da edepli olmak lazım. Her şeyi açığa açık açık koymak da günah. Kendine haramdan sakınırsa girilmiş, belli oluyor. Demek ki namusunu, ürkünü elden muhafaza ederse. Anlatıyor efendim. Kendini de haramdan muhafaza ederse, Dergine da, de, hocasına da işaret ederse muazzap bu mahzun cennete dahil olur. Hiç acıp görmeden bu cüt lazıver, bir kadın da bulunursa, hiç acıp yüzü görmeden cennetin sefil kasısı açık olur. Kadın bunu istediyiden değil Biz de onu çok basit zannediyorduk da bunları. Yok. Sen yani çarşıda bazılarda bu yalanla ticaret eden, o yer Allah ondan sormaz, kim senden sorar? Sen akşama kadar, sabaha kadar, çarşılarda, pazarlarda, sorulan kıymet eden, o evine çekilir, teslihini eline alır. Kuşluk namazı kılar, evladın namazı kılar, namazı kılar, Allah'a itaat eder, evinden ayrılmaz. Bir böyle ibadet isterse velilerden olur diyor kitaptan. Kadın böyle! Bizim kadında mı? Sizin kadına inanamıyoruz. Neden inanamıyorsun? Hiç durmuyor efendim. Huzur huzur komşu gelmiyor. Bu kadın değil, evinden çıkmayan kadın. Bak misal verin birini. İkinci han güneşinin kızı Fatımasal Zöhre'e bağlayabilir. Allah şezasına nail et ya Rabbi. Ya Rasulallah, benim cennette Refik'im kadın var mı? Cennette bana Refik olacak kadın var mı? <gülüyor> Sultan-ı Enbiya <Emdiye gülüyor> Efendimiz Sibri'li Emin'i bekledi. Sibri'li Emin dedi ki, filan mahallenin filan Umru'lu hanesinde bir kadın var Fatım Asıl ile cennette beraber. E ben o cennet Refik'imi bir görmeye gideyim dedi. Ve ee, kocası, kabukatı Ali efendimizden, peygamberimizden müsaade aldı, geçti. Vardı, yanımız başınaymış, vardı. Hakiyi vurdu, hakiyi vurdu. İçeriden bir karı çetlerdi, ihtiyar kadın. Kimsiniz dedi, ben sultanı ı Enfiyan'ın Fatma Fatıma Tan Zerrahim'im. <gülüyor> ah olsa da, biz de bizim evimde güzel Allah Allah. ah, ah Olmadığına üzümdüğün için inşallah cennette biz birbirimizi ziyaret ederiz. İnşallah. Kimsiniz? Böyle dedi. Niye geldiniz? Ziyarete geldim, görüşeceğim. Kurbanların oluyor mülafasıma bizi. Allah peygamber aşkına. Kırılma bana. Kocam, kadın ve erkek gelirse kabul edeyim mi, etmeyem sormadım. Kocamdan sorayım. Yarın gel. Ocamın hakkına tarvuk yetmeyince de, Onun için doğum onu rica ederim. Bir kadın diyorum, kocasından izinsiz erkek de cizlemez bileme, kadın da cizlemez. Şeriatımız böyle, tek cizlemez. O iyi şuna mı geliyor, kötü şuna mı geliyor? Günlüklerim ustaysı da seninle soğuk ne abi geliyor? Aranı boğ ne abi geliyor? Sen aldanıp da ailenin eline gidişmeye mi geliyor? Neye geldiğini bilir mi de, gelin, gelin kadınını kendi kadının yanına getiriyor. Tanrım var, koca, üç tane gelmeye girer benim kadınım. Getmesin, yedi adım olsa yasaktır. Kocasından yedi adım inceki izinsiz ayrılamaz. Ayrılıyorsa huzuru ilahiyede o o koca ondan hakkını alacak. Detti, ikinci gün geldi, yanına adratı Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendimiz'e düşmüş, patıyı vurdu, kimsiniz? Fatma, Fatma, Zuhrayim. E, kocam size müsaade buyurdu dedi, yanında bir kımışçı var, ne o dedi, Hüseyin'i de getirdim, tek kımışçık dedi, yanıma düştü geldi. Buradanlarım olayım ya Fatıma, ona izin almadım dedi, sana izin aldım dedi. Ayaklarına kurban olayım, annem babam kurban olsun dedi. Bana kırılma dedi, ona da izin alayım, böyle gel. O gün yine geçti, dedi geldi, bu alış Hasan efendimiz yanına bakılmış, ikisi bir geldi. Katıyı vurdu, kimsiniz? Ben Fatıma'da Zöhran'ım. Yanındaki Hasan mı dedi, Hüseyin mi dedi. Hüseyin de var, Hasan da durduramalım, güçlü olduğu için annesi ona geldi dedi. Kurbanlarım olayım ya Fatıma, Hüseyin'e izin aldım, çünkü savudur. 4 yaşında, 5 yaşında zararı yok, lakin Hasan'a izin almadım. Ha, adımlarına kurban olayım, geriye geçse ona da izin alayım dedi. Odum da açmadı, devletirçilerin üçüne de izin alınca içeriye girdi. Bak ki sadım o kadar güzel ki, o kadar sade ki, 25 yaşlarında ne de? ...bacım olsun, kardeşim olsun, ahbet yol yoldaşım olsun... ...böyle kadın, niye kadın gibi, karı gibi sesim çıkıyor dedi... ...yani genç gibi sesim yok dedi, doğadın mı doğumlu... ...ağzından baş çıkardı, dedi ki... ...ağzıma baş alırım da... ...dışarıdan çocuklarıma seslenirken... ...kadın sesini duyar da bir gerçek dinlenir de... ...lisan binası yaparım diye korkarım ya bazıma... Onun için, kadın gibi konuşmalım için ağzına alıyorum dedi. Allah Allah! ne de dedi? Güneşte oturuyor dedi. Etmeyen sizin güneşte tutmanı tutuyor dedi. Düşünüyor musun? Şu körge daraba geçer mi? Kurbanların odunun sahasında. Kocam dedi elin ırfatlığına gider de güneşte çalışıp diner. Güneşten yiyip içiyor da. Ben kocamın güneşten yiyip içtiğine... Hayal ediyorum ben Kölce'de oturmaya da onun için, dedi, kurbanın olayım, dedi. Kırılma sen orada otur, ben burada oturayım, dedi. Niye böyle ayak işin yok, dedi, böyle pereceyle geziyorsun? mu sahibisiniz, dedi. Yok, dedi, kocam gelince benden namusunu ister de, uç kurumu çizene kadar kalbini kırarım, dedi, korkarım da onun için böyleyim, de dedi. Kötürakalma. Halik'i bir <gülüyor> Celal sizden razıdır sana dilini gibini annemin abisininin tarifini ediyorum. Allah rahmet hasa zeraile getirsin diyor. Ben üç şey diyor. Kendileri cennete erişiyor diyor. Bastan adam hiçbir yetendi babama mektup yazıyor. Diyor ki, "İşte efendi, Aynı sen bir aile millet afetli hikayesi anlatıyor." Annem de laf afet etmişti benim kız annem, Laf afet etmişti Diyor ki, ne evet, vefak etsin, ne diyorsun? Dolmaksızca acıyor. Sultan-ı emniyayı söylesin, rüyamda diyor. Sultan-ı emniyanın yanında, Basıma ...bir fazında hizmet ediyor. Zırtım yaratsın, Allah dedim. Yahya'lı müstehfesinin ailesi Ayşe Hanım da... ...bizim hizmetimizi ediyor, dedi. Doğru mu iki ay oldu vefak bize i̇şte, hizmete başlayalım. Doğru mu, doğru, cehil mi, cehil Nasıldı bu? Hayatında yüzünü hiç kimse görmemişti. Sana hatımız olsun, hatımız çiftli bulunurdu, hatı çiftli bulunurdu. Bir gün hatan, Hasan çiftli mi bak gibi, bakmamıştım, oturmuştum, yedi yaşında bir çocuk girdi. Ağlayı, ağlayı, o gün akşamadan ağlamıştı. Ne ağlam, anne, ki? Şey. gülünce benim şartımı unutmaz da, ...satırlarsın, ne uğrayın, ne uğrayın diyor! Allah Allah. Ben böyle baban, böyle anne illâzinim ama insan olmadım, ne tane! Ya insan olmadım! <gülüyor> Onun için ahalik üsül Celal, böyle emrine riayet ile... ...Zimrayi Ezra'a ilhak verildi! İnsanın kadının da böyle kendini serdir... ...ayağını başına açan gezerse, bunlara hiç yaklaşabilir mi? Demek ki müjderin yerine acı verirdin sen de? Acı vermiyorum. Hakkı söylüyorum? Muhammed'imizin emri şudur. Bazı beş vakit namazını taadili erkanıyla kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, kendi haramdan muhafaza ederse, hocasına da itaat ederse, cennetin istediği sakılan girsin diyor Peygamberimiz. Bundan büyük müjde mi olur, buna kendini uydur, buna kendini benzet, korkma inşallah, sana bir müjdeli hadis daha okuyacağım kadın. Ancım-i selemete razıallahu anhâ kâlet, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey cümme imgâetim mâfet zevcehâ, Anha razıun defalet gül celle, Gözlüğünü güne doğun getirmemiştim, ona hoşunu zor okuyorum. Emni Seleme radıyallahu an rivayete göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki cihan güneşi Muhammed Mustafa Allahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah şefaatine nail etti herabiye. Herhangi bir kadın recası kendinden laizu olduğu halde ölürse bir adam kocası cehennemden razı olarak görürse cennete girer duyurmuştur. Hadisi kelimizce ilayet edip hadisi hatemdir demiş riyazu tarihini 258. sayfasında da yazılmıştır efendim. Yine yani, demiş an muadip ni cebel rabiyyallah an anim sallallahu aleyhi ve sallam hadis okuma ile olma manasını. Muadid-i Cebel razıyallahu anh'dan rivayet olduğuna göre Nebi i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada bir kadın, dünyada bir kadın hocasını eziyet ederse o erkeğin hurilerden olan zevgesi o kadına hıfat ederek huriden olan o erkeğin cennetteki ailesi Allah canına alsın.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 Kadının kocasındaki olan haklarını, bugün okuyorum, yarın da kocanın kocasındaki olan hakkını okuyacağım, ezem okunuyor, başladı ben de çalışacağım, duyurmaya. Birinci hakkı kadının kocasında, diyanetini talim etmek, gününü belirletmek. Çığırıyorum hocam, okuyayım diyorum da, okumayıyorum, o zaman mesuliyetten kurtulursun, birkaç defa böyle... Devam edeceksin, çalışacaksın. Efendim, sen bizim aileyi, Bildiğin gibi değil, okumaya niye, Eğilecek gibi değil, Ben eğilen kadınları diyorum. İkincisi, Rıfk-ıla ile Ülfet muhabbet etmek. Kadına kazatlanmak, Kadına kızma, Kadına Şimdik demek olmaz, Ülfet, muhabbet etmezsen Allah ne diyeyim ayak uzun saçlı annesini babasını terk etmiş evine eski olmuş kadına niye ülkes muhabbet etmedin diye seni meşgul eder caime faza veriyor caime kendineşiyor caime bağırıyorsan Allah senden sorar Gördük üçüncüsü güzel ahlak ile muamele etmek güzel ahlakla muamele etmek çirkin ahlak yapmamak özel ahlak yapmaz da çirkin ahlak kullanır. Sinirimi onda Allah'ın ümcünde mesulsün koca. Dört birisi, aileye selam verip hatırını hoş eylemek. Eve girdin mi, etselamu aleyhi diyeceksin, selam vereceksin. Evet. Selam vermiyor musun? <gülüyor> neden selam vermeyebilirim neden de o almayı Biz selam veririz, Ailemize selamımıza alır, evine selamla girenin yeri cennet diyor peygamberimiz Ne diye istiyordu? Allah'ın selameti, Allah'ın rahatı, Allah'ın iltifatı, senin gözlerine olsun diye dua ediyor. Varekimiz selam cennet. De. Allah'ın selameti, Allah'ın mutlu, Allah'ın isteği sana da olsun diyor, künde elinde böyle dua ediliyor. Bunlar bizim memlekette ayı efendim. Gün doğdu, ay doğdu, efendim bilmem ne oldu, bu zamanın hayırlı olsun, günahı, günahı bilmem gerekir. Bunlar selam değil, selam değil bunlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki selam, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam kalktığı zaman kıyameti yakın defa buyuruyor Peygamberimiz. Herkes hanıcılığına selam verir. Anım adına selam ver, vermediği zaman, vermediği zaman kıyameti yakın bekleyin. Elhamdülillah memleketlerimizde selam veriliyor elhamdülillah. Bilmem sizin burada selam veriliyor mu? Bazısına selam veriyor, hiç anlamıyor, merhaba deyip geçiyor. Hep talimat. Selam bahçesi. Beşincisi, ev işlerinde kadına yardım etmek, yardım etmek kurguludur. Sen işine o yardım ediyor, görmüyor mu? Kosunu çapalıyor, görmüyor mu? Parmanına yardım ediyor, bahçena yardım ediyor. Bir kadın, kocasına, bu işlerinde yardım ederse, Fatma Taz, Zerrar Refik olacak cennette. Bir erkek, ev işlerinde, misafir gelince, dolaştığı zaman da, ailesine yardım ederse, Hazreti Ali Efendimiz Refik olacak. Ben utanırım, ben erkeğim, ben amurluyum, kadın işi göremem. Sen bilirsin, altıncısı, temin etmek, elbisesini görmek senin gözlerine fark. Evin ise emin etmek sana, <Gülüyor> niye yani temin etmek, kuşun ise emin etmek sana? Zekesi de bana mı? Fıtratı da bana mı? Kurbanı da bana mı? Ya sana değil de kime? Şimdi yani hocaların hepsi? elbisi, Hoca kazın verecek, kazın kurbanı kesecek, altınını bozacak. Vay efendim, ama iyi yerden tesva almışsın. Sığındır sarılarda, sığındır bahçelerde, sığındır iş işlerinde bir de kurban da kendine getiriyor. Hiç insafın yok mu senin? Kitap öyle yazar ya, sen e, evinde oturup yalnız çocuğunu endiren, herkes işine bakmayan kadınlar öyle yapacak. Sen ailen alıyorsun, dünyanın işini gösteriyorsun, bir de kurban da gösterecek ne? Bu hayır ya. Sorma bile bunu. Yerincisi, dünya işindeki kusurunu affetmek. Dünya işlerinde bir kusur varsa affetmek. Ezem okunduğunu biliyorum. Şurayı düşürmeyince de koyaramıyorum. Sekizinci, kötü huylarına sabretmek kadının bir kimse. Kadının kötü huylarına sabreder, yetimini düzelse, Eyyub aleyhisselama verilen sevap gibi bir sevaba ne olur O erkek, kadının kötü huyuna, yani ayağının senalığına ne demiyorum Bağırıp kıyırışına, misafir gelince çocuk dövüşüne, kabları birbirine <gülüyor> karpışına tahammül ederse, Ecib Aleyhisselam'a verildiği gibi bir sevabına ayıp Ne yaptın kocacağızlarım? Hep etirdir. Getirdin. etirdir. Oku. Gazaplandığı vakit çıkut karşılamak, daha çok kazatlanırsa, sen de gazatlanırsan, arada 1'den üç'e kadar kalak verirsen, 3'den 4. Üç tarafa destek attığın zaman o düşmüştür tabi. Yani üç talakı kadının, verdiği zaman ebedi sana haramdır. Onu bir daha ile gitmedikten sonra alamazsın. Bir kimse ailesine üç talak verdi ve yine yanındaysa, zina ediyor daire. Çünkü tazaplanır, ağzından kötü laf çıkar, o da boş olur, yetmeşime çocuğu, var. Yanandan ayır aman yine beraber yaşarsak hasan en 100 güne az